Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Benim bir hayıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden değerli genç öğrenci kardeşlerimle birlikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i onun hadislerini ve sünnetlerini sizlere anlatmak için uzun zamandır programlar yapıyoruz. Bugün de çok güzel bir konuyu inşallah ele almak istiyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın değerli arkadaşları olan, sahabe olan ilişkisinden bahsetmek istiyoruz. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam sahabelerle nasıl bir arkadaşlık kurardı, onlarla ilişkisinin boyutu ne idi? Bu konuyu ele almak istiyoruz. Her programda yaptığımız gibi ve sizin de hatırladığınız ümit ettiğim gibi biz konumuzun içeriğini bir cümleyle ile Safa kardeşimize tahtaya yazdırıyoruz. Safacığım bugün şunu yazabiliriz. asabıyla ile şöyle diyelim, asabını. Ahlakıyla yetiştiren Resulullah'a selam olsun. Asabını ahlakıyla yetiştiren Resulullah'a selam olsun. Bu sözün altında esasında demek istediğim çok şey var. O da nedir? Aleysselatü vesselam efendimiz, değerli kardeşlerim, asabı kendi insani yaşantısıyla asab yapmıştır. Yani bugün bizim için örnek olan o birinci derecedeki halkadaki bulunan insanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın eğitiminden geçtikten sonra bizlerin önünde rehber örnek olan şahsiyetler haline dönüşmüşlerdir. Elbette ki buradaki motor güç onları kanalize eden, yönlendiren kimdir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Hazreti Peygamber güzel bir insan olmasaydı etrafındaki insanlar da güzel olmazdı. Dolayısıyla şöyle bir şey dersek aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Ashabı tanı, Hazreti Peygamber'i tanımış olursun. Yani ashabın birbirleriyle olan ilişkileri, Peygamber Aleyhisselam zamanında özellikle bu ilişkileri, ahlaki çerçevedeki birbirleriyle olan muamelelerini önüne getirecek olursak, Peygamber Aleyhisselam'a da çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Demek ki Peygamber Aleyhisselam bunları öyle bir güzel yetiştirmiş ki, bunlar bizim önümüze rehber ve örnek olmuş olan şahsiyetlerdir. Ama zamanımızda belki de bizim kaybetmiş olduğumuz şey budur az kardeşlerim. O da nedir? Söylemden öte yaşantı her zaman öndedir. Yani aziz seyirciler sakın şöyle düşünmeyin. Hz. Peygamber ayette geliyordu. Kendisi de hadisleri insanlara söylemek suretiyle toplumu ıslah ediyordu, yetiştiriyordu. O kötü huylarından onları uzaklaştırıyordu. Söylem elbette ki önemli. Ama bundan daha önemli olan şey nedir? O söylemin önündeki sizin icranızdır, tatbikatınızdır. Bizim zamanımızda yaşamış olduğumuz dönemlerdeki insanların yeti yeti kaybı belki de Budur. O yüzden ashabın alakıyla yetiştiren Resulullah'a selam olsun. Hakikaten aleyhissalatü vesselam salat ve selamı ziyadesiyle hak etmektedir. Gerçekten böyledir. Evet. Bakıyorsun bir şey mi diyeceksin? Hocam söyleyeceğim de. Söyle evet. Ölmek istemedim. Buyur. Şimdi e, ashab-ı kiram efendilerimiz Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir araya geldiklerinde nasıl bir muhabbet ortamı oluşurdu? Yani yani sürekli olarak efendimiz zaten eee mescitte sohbet ortamlarında ama velakin ashabıyla kişisel münasebet noktasında veyahut da doğrudan hani bütün ashabı olan hitabı nasıldı? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarıyla olan ilişkisi az önce kullandığım kelimeyle gerçekleşiyordu. Arkadaş bak diyorum ki Hazreti Peygamber'in arkadaşlarıyla olan ilişkisi arkadaşlık çerçevesinde gerçekleştiriyor idi, gerçekleşiyor idi. Dolayısıyla buradan hareketle şunu söyleyebiliriz, Hz. Peygamber Aleyhisselam bir kere buyurgan bir yapısı yok. Arkadaşlar böyle bir şey yok, Hz. Peygamber tepeden buyurgan, şunu yapın, bunu yapın, ben de burada oturan böyle bir ilişki kesinlikle söz konusu değil. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hatta çok böyle kaba bir ifade kullanacağım, bakayım güzel ifade edebilir miyim? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlar nübüvvet görevlerini bir kenara koyalım yani Allah'tan gelen vahiyleri, o dini tatbik etme boyutunu bir taraf alalım. Hz. Peygamber esasında etrafında bulunan insanlarla birlikte onlarla aynı olan bir insan idi. Yani yemesinden, içmesinden, giyiminden vesaire Hz. Peygamber aleyhisselamı etrafında bulunan insanlardan ayırt etmemiz mümkün değildi. O yüzdendir ki gelen insanlar özellikle Medine'ye gelen insanlar Hz. Peygamber aleyhisselamı Tanımakta, bulmakta bazen zorlanıyorlardı. Hangisi bunların peygamber? Çünkü O yüzden iman etmiyordu hocam. Hatta, şeklinde bizim gibi Bizim gibi yiyen, sıradan bir insan diyor Azze Peygamber Aleyhisselam'a. Bekliyorlar ki Peygamber Aleyhisselam bir tahta kurulmuş olsun, azametli bir yaşantısı olsun, herkes onun önünde böyle dursun, hizmet etsinler ona. Hatta secdeye kapansınlar. Böyle bir şey Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yok. Tabii aziz kardeşlerim, bunun o sahibi-i kirama nasıl bir ruh verdiğini lütfen düşünün. Yani peygamber aleyhisselam onlara göstermiş olduğu yakınlık o insanların da aleyhisselama kendilerini yakınlık, yakın hissetmelerinin sonucunu esasında doğuruyor idi. Arkasında Hz. Peygamber aleyhisselamın bu insanı yönü var. Bakın sen cami dedin az önce rufayı, Hz. Peygamber aleyhisselamın genellikle arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiği yer camidir. Bunun yanında cami dışında da az böyle gölgelik dediğimiz sundurma dediğimiz yerlerde peygamberimizin arkadaşları oturup muhabbet ettiği, Bağlarda, bahçelerde bir araya getir, gelip onlarla birlikte bir şeyler atıştırıp ne diyelim birbirleriyle muhabbet ettikleri, konuştukları zamanlar fazla. Ama Aziz Peygamber aleyhisselam ashabıyla en çok dertleştiği, konuştuğu, muhabbet etmiş olduğu yer camidir. Peygamberimizin usulü şudur. Bu Aziz Peygamber'in ashabı kazanma sanatının da arka planıdır esasında bu anlatacak olduğum şeyler. Yani Hz. Peygamberimiz aziz kardeşlerim namaz kıldıktan sonra dönüyor Peygamberimiz asabe kerama dönüyor. Ondan sonra böyle bir halka şeklinde oturuyor insanlar ve peygamberimize birlikte ne oluyor? Bir muhabbet başlıyor. Şimdi bu muhabbet başlarken sadece aklınıza şu gelmesin. Sadece namazla işte oruçla dini ibadetlerimizle ilgili konular konuşulmuyor. Aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi o mecliste konuşuluyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la. Her şey konuşuluyor. Yani Mahkemelik olan meseleler de Hz. Peygamber'e arz edilmiş olan hukuksal meseleler de Peygamber'imizi ziyarete gelen insanların kabul edilmesi de çünkü şunu unutmayalım Peygamber aleyhisselam döneminde insanları kabul edebileceği başka bir mekan yok. yok. Köy odası, da olur mu köy Var. odası? Bizim oralarda olmaz. Yani. Bildiğim için söyledim. Karadeniz'de ben hatırlamıyorum. En azından bizim muhitte yok. Yani bir köy odası veya benzeri bir şey Peygamber Aleyhisselam zamanında söz konusu değil. O yüzden Hz. Peygamber Aleyhisselam orayı şöyle desem, bütün devlet işlerini yürütmüş olduğu bir ana, üst, merkez olarak, karargah olarak kullanıyor idi. Ama benim bu çerçevede anlatmak istediğim farklı bir şey var arkadaşlar. Esasında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın asabını yetiştirmesinden, onlarla olan ilişkisinden söz ederken bunu söylemeye ihtiyacı hissettim. Bakınız, Peygamber Aleyhisselam bu ashabıyla otururken, Medine'de yaşayan Müslümanların şöyle bir adeti var değerli seyirciler. Kendilerine güzel bir ürün veya yiyecek bir şey geldiği zaman bunu mutlaka Hz. Peygamber'e salama göndermek istiyorlar. İstiyorlar ki Resulullah çok yoruluyor. Görüyor musun bak. Çok yoruluyor Hz. Peygamber, perişan oluyor. Bu gelen işte meyvedir, içecek bir şeydir. Bunları Aleyhissalatu vesselama gönderelim. O da hani biraz ne diyelim? Nasip. Nasiplensin bu nimetten. Asabın böyle bir yaklaşımı var. O yüzden Medine'de hurma mahsulü toplandığı zaman, ashabın güzel bir uygulaması da budur. mahsul toplandığı zaman insanlarla toplamış oldukları hurmadan Eyüp ilk önce güzel bir tabağa koymak suretiyle Hz. Peygamber aleyhisselama ve yanında kimler varsa o anda birlikte yemeleri için bir lezzet olsun, tatsınlar, dua etsinler diye Hz. Peygamber aleyhisselama gönderdiklerini biz kaynaklarımızda görüyoruz. Hatta şöyle ilginç bir şey var Hz. Peygamberimizin aziz kardeşlerim. Peygamberimize mescitte gelen şeyler ya yiyecek oluyor, tane olarak yiyebileceği şeyler veyahut da içilebilecek şeyler, süt türünden şeyler. Şimdi Peygamberimizin usulü şu, diyelim ki burada oturuyor Hz. Peygamberimiz, etrafında bir halka var, diyelim ki hurma geldi. Hz. selam'ın usulü şudur, kendisine bir hediye geldiği zaman az kardeşlerim, Hz. Peygamberimizin bir sözü var, Türkçe şöyle, biz diyor peygamberler topluluğu, biz sadakayı kabul etmeyiz ama hediyeyi kabul ederiz. Hediye kabul etmesinin sebebi şu. Karşıdaki insan sana bir değer vermiş, sana bir şey ikram etmiş. Sen ne yapacaksın şimdi? Onu terslemek olmaz. Heh, bir peygamber aleyhisselama bu yakışmaz. Zaten olmaz da yakışmaz. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam sadakayı kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor az kardeşlerim? Çünkü sadakada hatırlarsınız bunu derslerde de söylemiş olabilirim. Sadakada çünkü veren el el yedül uliya hayrun minel yedi suflâ diyor Hz. Peygamber. Veren el alan elden daha üstündür. Çünkü verdiğin zaman ister istemez diğeri almak için avucunu elini açacak. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam elin aşağıda olması tasavvur edilemez. Burada çok yüce bir hikmet var. Yani peygamberin elinin veren elin altında olması tasavvur edilemez. Bu nedenle Hz. Peygamber Aleyhisselam bana sakın sadaka işte böyle zekat türü yardım infak yani. infak edici şeyleri bize getirmenin Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir tavrıdır. Zaten sahabe-i kiram da bunu yapmazdı. Ama dediğim gibi hediye getirilir. Şimdi Rufayn dediği gibi o gelen hediyeden insan olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam hem karşıdaki insana vermiş olduğu değeri gösterir, hem de sonuçta bir insan. Yeni çıkan hurmadan aziz seyirciler o yeni hurma var ya o taze böyle sarı olan var ya o acayip bir şeydir. O. Hı, yani. Bir de şimdi dolaba atacaksınız onu. Heh. Buz gibi buzluktan çıkartacaksınız. Evet. Yanında çok güzel bir ya Arap kahvesi, mırra ya da çok kaynamış bir Türk kahvesi çok güzel. Gider. evet. Sen bu işi gerçekleştirebilirsin bize, evet. Tamam, <gülüyor> bu da Karadeniz yolundur. Evet, şimdi az seyirciler, Hazreti Peygamber aleyhisselam iki tür yiyecek geliyor dedim, bir tane tarzında olan hurma türünde şeyler. Burada Hazreti Peygamberimizin yaptığı şey oradan bir tane iki tane alır Hazreti Peygamber, sonra önce sağından sonra solundan gitmek suretiyle Herkesin o hurmadan tatmasını ister, ister Peygamber aleyhisselam. Ama bazen de içecek türünden şeyler geliyor. İçecek türünden bir şey geldiği zaman tabii diyelim ki mecliste kaç kişiyiz burada? Şu anda dokuz kişiyiz. Şimdi Hazreti Peygamber o gelen hediyeden yani mecburen biraz içmesi lazım. İçmesi gerekiyor. Yine bir gün böyle bir süt getiriliyor. Şimdi Hazreti Peygamberimizin usulü şu. O sütten biraz içiyor. Tabii buradaki insanlar da bakıyor değil mi? Evet. Niye bakıyor? çekiyor <gülüyor> Biz de içsek diye işlerinde büyük ihtimalle geçiyor. Şimdi Hazreti Peygamber o sütten biraz içiyor. Şimdi peygamberimizin yöntemi neydi? Sağda oturana, daha sonra soldakine bakıyor ki sağda Abdullah İbn Abbas oturuyor çocuk. Sola bakıyor Halit bin Velid oturuyor koca adam. Şimdi normal yöntemle ki Hazreti Peygamber Abbas'a ver Abdullah vermesi lazım. Ama yer, solunda da büyük bir insan var, diyor ki Hazreti Peygamber, yani, ya, ya Abdülbaki, Hazreti Peygamber'e aleyhisselam şu ahlakına bak ya, izin söylüyor. istiyor. Evet. İzin istiyor, Abdullah çocuktan izin istiyor. Aziz seyirciler ben her zaman şunu diyorum, şimdi ben size bunu anlatıyorum ya, sizin hoşunuza gidiyor Hazreti Peygamber çocuktan izin istedi. Ama bunu anlamak için gerçek anlamda kendimizi Hazreti Peygamber zamanına götürmemiz lazım. Yani o dönemlerdeki insanların çocuğa bakışı çerçevesinde Peygamber aleyhisselamın bir çocuktan izin istemesi olağanüstü bir şeydir. Olağanüstü bir şeydir. Haber Tabi. Yani hak hakikaten güzel söyledin. Yani manşetlik bir durumdur. Hazreti Peygamber aleyhisselamın yapmış olduğu şey. Ama hikayenin devamı çok ilginç. Hazreti Peygamber şimdi bir yudum içiyor sütten. Sonra diyor ki Abdullah, Gördü ya sol tarafta Halid bin Velid'i diyor, müsaade edersen diyor, ilk önce ona bir vereyim diyor, o biraz içsin hani önce büyük tatsın sonra sana vereyim. O da diyor ki, asla diyor ben hakkımı kimseye vermem diyor. Aziz seyirciler tabii çocuk alıyor barda hepsini dikiyor, yani hiç de bırakmıyor Halit bin Veli de. Halid bin Veli de hiçbir şey bırakmıyor, Aziz Peygamber'e buna tevessüm ediyor. Şimdi bu olay, aziz seyirciler, hani sen sordun ya, sorduğun soruyu hatırlıyor musun? Tabii ki hocam. Neydi? Efendimiz ashabı ile oluştuğu bir araya geldiğini nasıl bir ortam ulaşıyordu? Şimdi sen bu manzarayı düşün burada sahabilerin dolu olduğunu mescitte namazdan sonra burada oturduğumuzu muhabbet ettiğimizi düşünün. Azze Peygamber aleyhisselam bu yaşantısı bu olay ashabın diline ondan sonra bütün herkese mutlaka ulaşıyor. Azze Peygamber aleyhisselam işte insani yönüyle arkadaşlar insanların gönüllerini fethetmiş olan bir insandı. Bunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Şimdi çok ilginç bir şey bu. Yine camiden gidiyoruz. Mesela Cabir bin Semura var. Sahabe-i Kiram'dan. Diyor ki, Aziz Peygamber Aleyhisselam'a soruyorlar ona. Peygamber Aleyhisselam nasıldı diyor sizin ilişkileriniz. Böyle aranızda muhabbet falan var mıydı? Şaka maka yapar mıydınız? Yoksa hani Peygamber Aleyhisselam son derece ciddi işte namazı kıldırıp odasına çekilen evine giren bir insan mıydı? Yok diyor. Diyor ki biz diyor Aziz Peygamber Aleyhisselam özellikle diyor burası çok ilginç. Sabah namazından sonra peygamber aleyhisselam güneş doğana kadar ashabıyla birlikte otururdu diyor mescitte. ile birlikte Aziz Peygamber aleyhisselam otururdu güneş yükselinceye kadar. Bildiğiniz gibi yatmayı Aziz Peygamber pek uygun görmüyor. Bu arada ne olur peki? Peygamber aleyhisselam yalnız meclise hakim dinliyor. Bu arada diyor sahabe-i kiram diyor birbirleriyle konuşurlar, muhabbet ederler, şiirler okurlar. Cahiliye döneminde yaşadıkları hatıralarından bahsederler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da onları seyreder, böyle muhabbette gülümserdi diyor. Şu olayı bir canlandırın gözünüzde. Yani geçmiş günlerin yad edilmesi, şiirler belki muhtemelen birbirlerine atışma falan da yapıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da onlar o sıcak ortamı hazırlayarak onlarla birlikte o ortama katılıyor idi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bazen ne yapıyor? Kendisi de katılıyor bu muhabbetlere. zeyt' bin Sabit onu anlatıyor. Bazen diyor, Hz. Peygamber aleyhisselamla birlikte oturduğumuz zaman, Peygamber aleyhisselam da karışır. Mesela diyelim ki, Ömer Far bir hikaye anlattı. Ben, Ya Resulallah, şöyle bir şey yaşamıştım. Hz. Peygamber bunu duyunca, ya benzer olay bende yaşamıştım Peygamber aleyhisselam da söze onlarla birlikte Hocam. katılır. Hatta yemekten söz açılırsa, yemekten senin ilgi alanına giriyor. Yemekten söz açılırsa, Hz. Peygamber aleyhisselam mutlaka onunla ilgili de bir iki bir şey derdi. Bak şimdi bunu niye anlattım, sana söz vereceğim. Şimdi bunu Hz. Peygamber aleyhisselam bizim konumuz neydi? Peygamber Aleyhisselam asabıyla olan ilişkilerini ele alıyoruz. Şimdi böyle bir arkadaşlık sıcak ortam sunan bir insanla sahabesinin değerli kardeşlerim ilişkileri nasıl olurdu diye bir düşünelim. Bir düşünelim ya. Evet. Ne diyorsun? Hocam ben de aslında bu konuyla alakalı bir soru soracaktım da. Şimdi evet. Peygamber efendimizin asabıyla olan ilişkisinden bahsediyoruz. Hani... Örnek verecek olursak biz burada sekiz kişiyiz hocam. Arkadaşlarımızla birlikte belli bir muhabbetimiz, belli bir e, mesaimiz var diyelim tabiri caizse. Evet. Bu mesaiden ötürü de, bu muhabbetten ötürü de yer yer birbirimizle yeri ve zamanı geldiğinde şakalaşıyoruz, espri yapıyoruz. Yapıyor şaka? Peki Peygamber Efendimiz'in A ashabıyla olan evet. ilişkisini incelediğimize, Peygamber Efendimiz de hani tıpkı ashabının yaptığı şakalar gibi Peygamber Efendimiz de bu şakalara katılıyor muydu? Yeri geldiğinde bizzat şakayı başlatan kendisi oluyor muydu diye soracak mı aslında. Sen şimdi Ahmet Yakup'a şaka yapabiliyor musun sizin reisiniz olduğu için? <gülüyor> Yapıyorum hocam. Yapıyor mu? Ömer'in espriler pek tutmuyor ama. <gülüyor> evet. Hocam dışarıda harici meselelerde Ahmet Yakup Reisimiz, normalde iç işlerinde dahiliye de Ömer Reisimiz. Öyle mi? Evet. Ya, Öyle hocam. İki başlılık <gülüyor> Hocam üst taklımız. <gülüyor> evet. Şimdi güzel bir şey sordun. Hz. Peygamber'in şakalaşması yalnız az elbetteki elbette ki Hz. Peygamber'in şakalarına baktığım zaman Kur'an'ın ahlakıdır. Tarif ettiği ahlaktır peygamberin ahlakı. Bir kere peygamberimizin ağzından kötü, çirkin, bugün için kaba söyleyebileceğimiz yani rencide edici, edici ifadeler kesinlikle söz konusu değil. Peygamberimizin şakaları hepsi az kardeşlerim bir ahlak erdem çerçevesi içerisinde kalıyor. Bu bizim için çok önemli. Ama daha sonraki dönemlere baktığımızda sözde İslam insanları gönüllerine yerleştirmek için biraz ahlak dışına çıkan kısaların bir takım kitaplarda yer aldığını görüyoruz. Bu aleyhissalatü vesselamın ahlakına uyan bir şey değil. Bizim için asıl olan nedir? Bizim için Kur'an'ın ve Hazreti Peygamberin ortaya koymuş olduğu ahlaki çizgidir. Benim kitabımda, benim peygamberimin hayatında ahlakın dışına taş taşan, uzanan bir ifade kesinlikle söz konusu değildir. Buna uymayan hiçbir şey biz kabul edemeyiz. Kim olursa olsun, kimden gelirse gelsin. İlla Allah'ın bizlere öğrettiği ahlak, illa Resulullah'ın bizlere göstermiş olduğu ahlak. Bizim ölçümüz budur. Hocam şimdi bizim hı? buradaki ders halkamız ve muhabbet halkamız da sünnete giriyor diyebilir miyiz o zaman? Ya Biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı benim anlayabildiğim, görebildiğim kadarıyla biz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın belki Peygamberimiz böyle yöntem olarak gezmiyordu ama biz yani şu anda onun yaptığı işi bir anlamda yapıyoruz. Yani onun mirasını sanki hayata geçiriyormuş gibi. Çünkü Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın kendisinden bahsetmesi ile Peygamber Aleyhisselam'dan bahsedilmesi sonuçları itibariyle aynı şeydir. Ama burada Önemli olan şey şudur Safa, insan niyetini güzel tutması. Mutlu. Sen mesela tabii sen aleyhisselamı burada anlatıyoruz, bundan mutluluk duyup inşallah ayrı sermayemizi artırıyoruz diye bir düşüncen olursa bu hoş olur. Tamam ama beni televizyonda seyrediyor benim akrabalar gittiğim zaman seni seyrettik şöyle güzel gözüküyordun. <gülüyor> Kafanın arkasında bunlar varsa tabii bu biraz manevi sermayeyi götürür. Onu da ben size ifade edeyim. evet Hocam oradaki usuyla Bunlar kendilerine değerli seyirciler televizyon... Ne derler Fenomen. <gülüyor> fenomeni zannediyorlar evet hocam az önce siz rivayet ettiniz ya şiir okurlardı diye bu hususta alakalı evet. Muham Muhammed'den muhabbet oldu hasıl Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl İnşallah evet. bizim muhabbetimizde kesinlikle. meclisimizi her zaman Hazreti derim. Peygamberi anarak süslememiz lazım Şimdi soruyu kim sormuştu Ömer, Ömer. Faruk Ömer Faruk Dur bir dakika. Ömer Faruk sordu. Eyüp neydi ya Ömer Faruk'un sorusu? Ben biliyorum da sen biliyor musun? Ee, Hazreti Peygamber'in e, sahabeler arasında şaka yapıp yapmadığını ve yapıyorsa bu şaka Sence yapıyor başladı. muydu? Peki soruyu hatırladığım belli. Bir örnek verebilir misin? Var mı aklında? Yani benim bildiğim bir e, Ben orijinal var. bir örnek vereceğim benim size de. Benim bildiğim bir şakası var. Ka kaç? Bir tane biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. E, bir gün sahabeler arasında oturduğu zaman bir sahabe soruyor işte Hazreti Peygamber'e e, işte benim ayağım neye, neye benziyor şeklinde. ...herkese soru sahabelerin hepsini... ...kimisi işte küre, kimisi kazga, şey, kazma şeklinde... ...cevaplar verirken... ...o durup ve diyor ki... ...benim sağ ayağım sol ayağıma benziyor. Şeklinde. <gülüyor> evet. bir, bazen, bir sadece bir yani, ayak. <gülüyor> Hocam bir şey var. Evet. E, mesela... ...Peygamber Efendimiz'e bir kadın sahibi, sahibi geliyor. Hani siz de anlatmıştınız herhalde. İşte cennete kimlere girecek diyor. O da yaşlı. Peygamberimiz diyor ki yaşlılar cennete giremez diyor mesela... Orada o kadın sahibi üzülüyordu hocam. Sonra o cennettekilerin yaşlı olmayacağını, genç olacağını söyleyince kadın sahibi rahatlıyordu hocam. Bunu bütün seyircilerimiz biliyordur. Yeni bir şey evet. <gülüyor> Vurma şey Nefsi var hocam. Evet. Hakkını Adil kaybettin. Evet. Ama şu benim anlatacağım. Biraz köşede bir bucakta kalmış olan belki seyircilerimiz için yeni bir şey olabilir. Değerli seyirciler, malumunuz Medine bir şehir. Hz Hazreti Peygamber Hazreti'nin zamanında. <gülüyor> Köylerde yaşayan insanlar yetiştirdikleri ürünleri getirip Medine'de satıyorlar. Bu zamanlarda da böyledir hani köy pazarları kurdur ya öyle. köy pazarlar, oralarda çok güzel ürünler olur Yakup. Hatta hocam üretim sattığımız için. Köyleri olur. kısımlarında e, gidip gelen yollar üzerinde mesela günlük süt çıkarırlar hemen oraya akşam vakti tezgah koyarlar. Evet. Alacak olan ihtiyacı olan oradan taze süt falan alır. Ee, bak bunu ilk kez duydum evet. Bizim köyün köşesinde yapıyorlar hocam beklesin. Fazla zahmet etmeyin evet. size yük çıkacak. Oğlum sizin oradan sütü alıp dönene kadar zaten 5 kiloluk süt parası harcayız evet değmez o yüzden. Şimdi aynı seyirciler Medine şehrine, Medine şehrine köylüler ürünlerini getirip satıyorlar. Daha sonra da kendi ihtiyaçları ne varsa onlarla ilgili bir şeyler satın alıp şehirlerine dönüyorlar. Zahir adlı bir sahabi var. Zahir, unutmayın. Zahir adlı bir sahibi var. Bu sahabi köyde yaşıyor, Ali sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e de tam kelimenin anlamıyla hasta. Peygamberimiz çok seviyor. Peygamber aleyhisselam da onun muhabbetine aynı şekilde karşılık veriyor, o da onu seviyor. Hatta peygamberimizin bir sözü var onunla ilgili diyor ki zahir bizim köyümüz biz de onun şehriyiz. Allah Allah. Hazreti peygamberimizin bu sözü buyurmasının anlamı şu. Yani zahir bizim köyümüz biz onun şehriyiz. Şunu kastediyor Hazreti peygamber yani bize köy ürünlerini getiriyor. Kendi ihtiyaçlarını da buradan karşılayarak karşılıklı bir dönüşüm gerçekleşmiş oluyor. Bu zatın ama bir e, durumu var. Yüz olarak da öyle çok e, ne diyelim güzel bir bir yüze sahip değil. Güzel bir yüze sahip değil ama insani olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam içinde zaten önemli olan nedir? İnsani boyuttur. Peygamber Aleyhisselam hadiste neydi? İnnallâhe la yanzur ilâ ile ve ilâ suverikum. suverikum. Yüzerinize Allah'a bakmadınız. Ve lâkin yanzur ilâ kulubikum ve amalikum. ve amalikum Sizin Allah'a bakacağınız şey ahiret boyutu olan şeylerdir diyor. Şimdi bakınız Hz. Peygamber Aleyhisselam bu yönü var tabi bu sahabenin. Hazreti Peygamber'in şakalarıyla ilgili örnek olarak veriyorum bunu Ömer Faruk. Şimdi bu zat bir gün getiriyor yine köyden, ürünlerini satıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam arkadan geliyor. Haberi yok. Bunun gözlerini kapatıyor tamam mı? Gözlerini kapatıp bunu şöyle bir silkeliyor Hazreti Peygamber. Tabi diyor ki bu bırak beni kimsin sen? Bırak beni. Bütün herkes, sahabe ikram gülmeye başlıyor. Hazreti Peygamber de bir noktada artık o da kendini Bırakıyor artık o da gülmeye başlayınca Hazreti Peygamber'in gülmesinden kendisini böyle tutan insan Hazreti Peygamber'i olduğunu anlıyor. Sonra Peygamberimiz diyor ki satılık bir köle var. Bunu almak isteyen var mı? Zahir oradan diyor ki ya şu aradaki diyaloğa bak ya. Rufay. Zahir de diyor ki ya Resulallah ben çok çirkinim diyor. Ya beni kimse almaz ki diyor. Sen beni satıyorsun ama beni kimse almaz. Diyor ki Hz. Peygamber aleyhisselam, öyle diyorsun ama diyor, sen Allah katında değersiz değilsin, tam tersine çok kıymetli bir insansın. Şimdi aziz kardeşlerim bakın, bu Hz. Peygamber aleyhisselamın bu insanla yaşamış olduğu bu olay esasında etraftaki sahabiler tarafından da müşahede ediliyor. Peygamberimizin her yaptığında, peygamberimizin her dediğinde bir eğitim tarafı var. Bir eğitim tarafı var. Şimdi orada ne öğretti Hz. Peygamber? Bir, insanlara sıcak... Mesafesiz, yukarıdan olmayan bir yaklaşım sergileme, ikincisi de insanların neyine değer vereceksin, değil mi? Evet. Baktı ki Hz. Peygamber görüyor insanları, bu zahir dediğimiz insan bir köylü arkadaşlar. Bir köylü yani maddi itibariyle, maddi itibariyle öyle çok fazla imkan olan bir insan değil. Ama Hz. Peygamber sen bütün insanlar arasında gidip ona özel bir muhabbet göstermiş oluyor. Şimdi o zahir, Hz. Peygamber'in bu sevgisini kuşandıktan sonra nasıl bir Müslüman olur? Onu bir düşünelim. Nasıl bir Müslüman olur? Düşünsene. Ondan sonra biz diyoruz ki bu sahabe-i kiram işte dünyayı fethetmeye gitti. Değil mi? Hazreti Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra işte onlar niye fethetmeye gitti? Onlara hocam öyle bir ruh verdi ki Hazreti Peygamber aleyhisselam bizim belki zamanımızın yitiği budur. O ruh onları ta dünyanın farklı coğrafyalarına götürmüştür. Tamam. Hocam, Şimdi efendim. Şey sorabilir miyim? Buyur. Şimdi Hz. Peygamber'in ashabına olan bakışını onlarla olan muhabbetini söylediniz. Peki hocam bu ashabın Hz. Peygamber'e olan yaklaşımı nasıldı? Yani onun her dediğini yaparlar mıydı? Mutlak ona yani her dediğini itaat ederler miydi? Aynı? Hayati şimdi bu sorunun cevabı esasında az önceki anlattıklarımızın içinde zimnen var. Şöyle ki Hz. Peygamber Aleyhisselam bu şekilde bir muamele sergiliyorsa arkadaşlarını onlar da insan sonuçta değil mi? Evet. Yani bunun bir karşılığı var. Bu ilişki, arkadaşlık dedi. Bak Ömer, Faruk, arkadaşlık dedi. Bu arkadaşlık tek taraflı olmaz benim bilebildiğim kadarıyla. Ben bile bu halimde sizinle arkadaşlık yapmaya çalışıyorum. Hocam gönül evet. almak istiyorsan önce gönül evet. vereceksin diyorlar. Öyle mi? Hadi. Büyük bilge. Hocam Hazreti işte, Ali'ye evet. Ali hitap evet. ediyorlardı da geçtiğimiz haftalarda e, Hazreti Ali adına çok uyduruluyor dediniz. Ondan tehdit evet. ettim. Tamam. Şimdi Hazreti Peygamber'e bir iki bir şey daha diyeyim ondan sonra sana cevap vereyim inşallah. Bir de Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu asabiyle olan iletişiminde bir şey dikkatimiz çekiyor. Aziz Peygamber Aleyhisselam öyle hızlı konuşan bir insan değil. Peygamber Aleyhisselam ortalama herkesin anlayabileceği bir konuşma hızında hatta böyle tane tane konuşuyor. Dolayısıyla Peygamberimiz tabii burada niye böyle yapıyor az kardeşlerim? Normal konuşma tarzı odur Aziz Peygamberimizin. Çünkü Peygamberimizi dinlemeye gelen insanlar az kardeşlerim bundan önemli bir kısmı Peygamberimizi bir kere hayatlarında görüp dinleme imkanına sahipler. Ve bunlar herkes Hazreti Ebû Bekir değil, bir Hazreti Ömer değil. Dolayısıyla sözü doğru anlamalar lazım, aziz kardeşler. Bakınız, adam geldi diyelim ki Arap yarımadasının ucu bir köşesine geldi Hazreti Peygamber dinlemeye. Eğer Hazreti Peygamber'in orada anlatmış olduğu şeyi sağlıklı bir şekilde anlamazsa, köyüne, kasabasına gittiği zaman bunu çok farklı bir şekilde anlarsa, anlatırsa, o zaman onun düzeltilmesi çok uzun zaman alır. Niye? İletişim yok. Adam gitti dedi ki Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şöyle yapın dedi bize. Oradaki insanlar da Peygamber Aleyhisselam'ın buyruğu diye bunu hayattan da tatbik etmeye çalışırlarsa onu düzeltmek çok zaman alır. Senin Peygamberinin Yakup bir büyüklüğünü daha burada görebilirsin. Bak Hazreti Peygamberin bir büyüklüğünü daha burada görebilirsin. Hazreti Peygamber kilometrelerce öteyi de düşünüyor. Aziz kardeşim bak. Tane tane anlatması o insanların mesajı, İslam'ın buyruklarını insanlara gittiği yerlere, beldelere sağlıklı bir şekilde anlatmasını hesap ediyor Hz. Peygamber. Konuşuyoruz, konuştuğumuz doğru anlaşılsın. Evet lehçe farklılıkları vesaire var hocam. Hz. Peygamber böyle... kureş leh lehçesi öyle milletin çok güzel bir şey dedin yine farkında olmayarak. Hz. Peygamber aleyhisselam arkadaşlar kendisini dinleyenlerin bir kısmını anladığı diğer kısmını anlamadığı kelimeler kullanmıyor. Evet. Kureş lehçesi bütün coğrafyada biliniyor, Arap Yarımadası'nda biliniyor. Niye? Herkes Kabe'ye gelip gittiği için, Mekke'ye gelip gittikleri için ortak bir dil, herkes tarafından bilinen bir şeydir yani kullanım, lehçedir. O yüzden Hz. Peygamber aleyhisselam bu usta dikkat eden bir kimseydi. Tane tane konuşan bir insan idi. Başka nedir Hz. Peygamberimizin insanları kazanma sanatı, ashabıyla olan ilişkileri? Hazreti Peygamber kıymetli kardeşlerim, değerli seyirciler, Hazreti Peygamber paylaşımcı. Bir insanın, aziz kardeşlerim, bir insanın yani zafiyetleri var mı yok mu bunu anlamanın en güzel yolu nedir biliyor musunuz? Hani Hazreti şey Ömer'in de bir sözü var. Hem bir şey istemek hem de onu maddeyle sınamaktır. Evet. Maddeyle sınamaktır. Hazreti Peygamber aleyhisselam'ı böyle bir madde sınavına tabi tutun, aziz seyirciler. Ashab-ı Kiram'dan bir tanesi şunu çıkıp dememiştir. Ya Rasulallah, işte biz şu savaşa gittik. Beni Kureyzeyi fethettik. Şuraya gittik, buraya gittik, oradan pay ettik. Sen kendine üç aldın, bize verdin çeyrek. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Hayır hocam, imkansız. Kiram içerisinde imkansız bak, imkansız. Ashab-ı Kiram içerisinde bir tek Allah'ın kulu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın maddi anlamda Kendileri mağdur ederek veyahut da kendisini daha fazla hisse ayırarak ashabını öncelediğine dair en küçük bir şey hayatında göremezsiniz. Hani az önce dedim ya bir insana ahlaki açıdan en iyi anlama yolu onu parayla sınamaktır. Para sınavından geçirmektir. Hz. Peygamber Aleyhisselam bu sınavı başarıyla geçmiştir. Hatta öyle günler olmuştur ki Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın evinde günlük yetecek, karınlarını doğuracak gıdanın olmadığı zamanlar olmuştur. Hazreti Peygamber'e bazen gelirdi insanlar kıymetli kardeşlerim. Hazreti Peygamber'e yanımızda bir şey yok. Eve bir sordurur der. Hazreti Hatice, Val Hazreti Ayşe validemize sordurur. Hazreti Ayşe validemizden gelen cevap bazen şaşırtıcı olur. Evde bir şey yok der. Bazen bir defasında da hatırlayın. Bir kadın caz geliyor. Hazreti seyirciler hatırlıyor musunuz? Bilemiyorum. En azından seyircilerimiz için baştan anlatayım. Bir kadın caz geliyor. Birer tane çocuk tutmuş, ufak çocuklar. Karnımız çok aç diyor. Karnımız çok aç diyor. Bir şey var mı diyor. Hz. Ayşe Validemiz bir bakayım diyor mutfağa. Bir tabakta arkadaşlar üç tane hurma. Üç hurma. Bu kimin evi? Peygamberimiz. Peygamberimizin evi ya. Hocam üç tane hurma getiriyor hurmayı. Ama Hz. Ayşe Validemizin birer tane alsınlar. Kadın da yesin çocuklar da yesin. Kadıncağız bir anne saikiyle önce çocuklarına birer tane veriyor. Çocuklar hemen onu indiriyorlar. Kadın tam o üçüncü, hani o da benim hakkım. Tam yiyecekken çocuklar şöyle bir bakıyorlar. Kadıncaz ne yapıyor? Bölüştürüyor hurmayı. Bunu onlara bölüştürüyor. Geliyor azze Peygamber e anlatıyor. Daha sonra Peygamberimiz geldiğinde Peygamber aleyhisselam kadının durumunu takdir ediyor. Yani onu Allah rahmetiyle ilintilendiriyor. Allah da kullarına karşı şefkatli ve merhametlidir. Bunu dile getiriyor. Ama benim esas burada anlatmaya çalıştığım şey, Hz Peygamber aleyhisselamın arkadaşlar, değerli seyirciler, dünya sınavını yani maddiyat sınavını Hazreti Peygamber aleyhisselamın onun üzerinden onunla geçtiğidir. Bakın ben arada bir şunu diyorum değerli arkadaşlar diyorum ki Hazreti Peygamber aleyhisselamın nübüvvetine inanmıyor değil mi bir kısım insanlar? Yani Hazreti evet. Peygamberi yani peygamber olarak kabul etmiyorlar ama Hazreti Peygamberi bir takım ahlaki ölçütlerle kıstaslarla sınava tabi tutuyorlar eksiğini bulmak amacıyla tabi. Ama Hazreti Peygamber onların bütün sınavlarını geçiyor. Mesela bir müsteşrik Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı bu maddeyle dünyayla olan sınavında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir ufak leke süremez. İmkansız süremez. Ben hatta diyorum ki bazen bu müsteşriklerin çalışmalarından Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu anlamak bile mümkündür. Peygamberlerini ispatlıyorlar aslında hocam. İspatlıyor. Zaten adamın derdi veya kadının derdi onda bir eksiklik aramak bunu bulamıyor. Yani bu bulamayışı esasında bizim için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğü aslında son derece önemlidir. Şimdi bir şey bir bir şey sormuş muydu bana? Hayati sordu hocam. Hani hocam bu ben sabah ne yediğimi sabah ne yediğimi unuttum demiş ya insan evet. Hocam ashabın e, Hz. Peygamber olan yaklaşımını sormuştum ben nasıldı? Her dediğini yaparlar mıydı? Ha güzel bir soru. Öncelikle şunu söyleyeyim sana Hayati. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabından istemiş olduğu şeyler, yani yapmalarını istemiş olduğu şeyler esasında iki grupta kategorize etmemiz mümkün. Birincisi Hz. Peygamberimizin din adına esnedikleri. Namazı şöyle kılacaksınız, zekatı böyle vereceksiniz, hacca işte gittiğimizde şöyle yapacağız vesaire. Bütün bunlarda Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın kendi zihninden kotararak bir şey söylemediğini sahabe-i bildiği için, o konularda bütün hepsi tam bir teslimiyet içerisinde. Evet. Şimdi şu var Hz. Ayşe Validemizin bir sözü var. Peygamber Aleyhisselam konuşurken diyor Hz. Ayşe Validemiz sanki diyor başlarının önünde kuşlar üstünde kuş varmış da o kuş kaçmasın diye. Şimdi senin kafanın üstünde kuş olsa kaçmasın diye ne yaparsın? Hiç kumurlamayın ya. diye sessiz bir şekilde. Ha. Pür dikkat böyle Hz. Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? Ne tarif ediyor, ne istiyor bizden bunu dinlersin. Diyor ki Hazreti El-Şah bu şekildeydi diyor sahabe-i Ama Hz. Peygamber aleyhisselam onlardan istediklerini ikiye ayırdığımız zaman, işte birincisi bu dinle ilgili bir şey dediği zaman peygamberimiz, sahabe-i şunu biliyordu, peygamber aleyhisselam bunlar kendi nefsinden asla söylemiyor idi. Yani şöyle bir şey insanlar zihinlerine gelmezdi. Hz. Peygamber aleyhisselam diyelim ki sabah iki rekat sünnet kılıyoruz, iki rekat farz kılıyoruz. Ashab-ı kiram şöyle bir şey sormazdı Azze-i Peygamber'e, Ya Allah neye göre bu iki rekat sünnet, iki rekat farz toplam dört? Neye göre? Biz uykudan kalkıyoruz işte şu oluyor, bu oluyor, şöyle olsa böyle bitse. Böyle bir şey azze Peygamber'e teklif, itiraz, böyle bir şey asla söz konusu değil. Çünkü dini şekillendiren kimdir? Allah'ın kendisidir esasında. Arkadaşlar, azze Peygamber Zahir'de, hani ben size demiştim 1996'da vefat eden Muhammed Gazali diye bir, Büyük bilgim vardı, onun bir sözünü söylemiştim, Hz. Peygamber aleyhisselam yürüyen tefsirdi diyor, canlı bir tefsir idi. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselamın şahsında Kur'an hayat buluyor idi. Şimdi Kur'an Hz. Peygamber aleyhisselamın şahsında hayat buluyorsa, o Kur'an hayat veren peygamberin dine, kendi zihniyetini anlayışına göre hayat vermesi mümkün mü? Böyle evet. bir şey olamaz. O yüzden sahabe-i kiram hayatı, Hz. Peygamber aleyhisselamın o birinci kategori dediğimiz bu ibadetler alanına giren dinle ilgili, doğrudan dini ilgilendiren konularda gerçi İslam'ın buyruklarını, Hazreti Peygamber'in buyruklarını din, din dışı diye ayırmak da doğru bir şey değil ama biz doğrudan ibadetler noktasından yürüdüğümüz için böyle bir ayrım yapıyorum, tasnif yapıyorum. Şimdi Hazreti Peygamber bir şey dediği zaman o bitmiştir olay. Olay bitmiştir. Ama ikinci konuya gelince Hazreti Peygamber'imizin yani asabıyla olan iletişim noktasında eğer dünya ve tecrübe gerektiğine istişare ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam çok ilginçtir. İbnül Kayyum diye Zadül Mahat diye bir kitap var çok büyük bir bilgin. Rahmetli Analım İbnü Teymiye'nin de öğrencisidir. O diyor ki mesela Hz. Peygamber Aleyhisselam bütün işleri diyor istişare ile idi diyor. Çok önemlidir bizim için. Hz. Peygamber bütün işleri istişare ile idi. Hendek mesela. Bütün işler hocam. Bütün işler Bedir idi. bazı uygulamalar mesela Hz. Peygamber Aleyhisselam eşinin tavsiyesiyle insanlara kurban kesme çıkıyor kurban diyor ki eşi Umut Selam'a sen çık diyor, kurbanı kes diyor, hepsi diyor kurban keser diyor. Hazreti Peygamber eşinin dediğini yapıyor. Ya başka uygulamalarda hepinizin bilmiş olduğu, ashab-ı keramda zaman zaman soruyor zaten, ya Resulallah bunu siz kendi kanaatinizle mi söylüyorsunuz, yoksa Allah'tan gelen bir buyruk mu var noktasında, Hazreti Peygamber Aleyhisselam zaman zaman kendi kanaati olduğunu söylüyor. Ne yapıyor Hazreti Peygamber? Esasında burada da Yakup yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir büyüklüğü ortaya çıkıyor. Peygambersem şunu yapmıyor ya. Ben bir peygamberim. Siz zaten benim dediğimi yapacaksınız. Bana uyacaksınız. Ben ne dersem o. Bunu diyeme imkanı var esasında Aleyhisselam'a. Ama bunu onun hayatında görmüyoruz. Bu bizim için bir esasına ışıktır. Akıl akıldan üstündür. Müslümanlar işlerini mutlaka istişare ile yürütmeleri gerekir. Hatta biz mesela bu bilimsel çalışmalarda da böyledir Rufai Bakıyorsun bana ama dinliyor musun? Evet hocam. Dinleyerek mi bakıyorsun, bakarak mı bakıyorsun sadece? Hem bakıyorum evet. hem dinliyorum. Hem de yapıyorsun. Böyle aç gibi bakıyorsun da o yüzden sordum. Evet. Şimdi mesela bilimsel çalışmalarda da makbul olan çalışma nedir? Bir çalışma bitirdiğin zaman onu insanların görüşünü açmaktır. Yayınlamadan önce. Görüşünü, eleştirilerini, katkılarını alırsa ve onu Devlet daha savunması güzel bir hale yaptılar, getirir. Harbiden. Burada da, da evet, akademide de gibi. öyle. Danışman direkt <gülüyor> evet. ilgileniyor, danışıyoruz. Evet. Evet. Ben size şöyle bir şey desem, arkadaşlar, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın mesela ashabından uzak kaldığı tek an, esasında çok affedersiniz, ihtiyacını gidermiş olduğu andır. Hz. Peygamberimize sahabeden uzak kaldığı tek an. Onun dışında Hz. Peygamber Aleyhisselam evi, evin içine girdiği zaman eşleriyle birlikte olduğu için, ashabından uzak kaldığı bir an yoktur ya. Bakınız, Hz. Peygamber şöyle bir şey yok yani, Ey Müslümanlar, ben bugün çok yorgunum, ben şöyle gireceğim odaya, hiç kimse yanıma gelmesin. Hazreti Peygamberimizin Ramazan'ın son 10 gününde itikafı var. O itikafta bile Hazreti Peygamber Aleyhisselam yine sahabelerle birliktedir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam bütün hayatı, az kardeşler bütün hayatı sahabesinin önündedir. Peygamber Aleyhisselamı gizli, saklı, herhangi bir şey söz konusu değildir. Kanaatimce anlayabildiğim kadarıyla bir Müslüman olarak... Hz. Peygamber bu açık hayatıyla esasında yine Müslümanları yetiştirmeyi, onları olgunlaştırmayı hedeflemiştir. Hocam. Ama eksiğimiz olan şey nedir? Zamanımızın eksiği olan şey nedir? Bu ruhtur işte. Hz. Peygamber aleyhisselamın sahabesine vermiş olduğu bu ruhu bizim gibi işin bilincinde olan insanların genç kardeşlerimize öğretmenlik yaptığımız veya kurslarda hocalık yapmış olduğumuz genç kardeşlerimize erkek olsun, kız olsun veya anne baba kendi çocuklarımıza aktarma olsun hakikaten Zafiyetlerimiz olduğunu hepimiz itiraf etmek durumundayız. Bir şey mi diyorsun Safa? Evet. Hocam peygamber Efendimiz muhabbet ortamı olsun. Ee, genel olarak dil ve üslubu hakkında bir perspektif çizdik. Peki bu kızgınlık anlarında e, vesaire davranışları nasıl? E, Şimdi evet, peygamber olarak... Selam kızdığını insanlar anlıyor esasında. Kızdığını anlıyor. Hatta bazen aziz peygamberin kızdığı zaman böyle damarlarının falan şiştiği durumlarda oluyor. Ama bunlar hiçbir zaman şahsi meseleler değil buna dikkat edelim. İşte Hz. Peygamber'e geliyor adam mesela arkadan çekiyor boynunu bir şey istiyor Hz. de Bana bir şey ver diyor. Öyle bir çekiyor ki boynunu, sahabe diyor ki anlatırken Peygamber Aleyhisselam'ın boynu kızardı diyor ya. Öyle bir hale geldi ki neredeyse damarlar dışarı fırlayacak. Ama dönüşte Hz. Peygamber dönüyor. Az hiç hiçbir şey demiyor ya. Peygamber Aleyhisselam'ın kızmaları da arkadaşlar, sinirlenmeleri de esasında hamasi yani dini saikledir Hz. Peygamber aleyhisselam. Kendi şahsı için asla böyle bir şey söz konusu değildir. Şimdi bakınız, yönetmenimiz bizi unuttu bugün, hiç işaret etmedi bize. Evet, Udaycık. ben de merak ediyorum. Evet, ha ne Udaycıkmış. kadar? Evet, şimdi aziz kardeşlerim, yönetmenim, şöyle bir işaret edersen bize ne kadar zamanımız kaldı, en azından toparlama aslında onu bilmiş oluruz. Şimdi asla bizim için niye değerli, Hz. Peygamber aleyhisselamın bu etrafındaki, İnsanlar bizim için niye değerli? Arkadaşlar esasında sahabe-i kiramı bizim için aziz ve değerli kılan bazı ayetler var. İnşallah onları da okuyacağım birazdan. Üç tane temel sebep var. Sebepler çoktu. Üç tanesi bizim için e, çok önemlidir. Aziz peygamberin etrafındaki bu insanlar. Birinci sebep, Kur'an'ı, aziz seyirciler bunu lütfen unutmayın. Kur'an'ı ve Aziz peygamber aleyhisselam'ı, bakın bunu derken hadisin, sünnetin her şeyini kastediyorum. Kur'an'ı. Ve Resulullah'a bize ulaştıran insanlar sahabe-i kiramdır. Bu çok önemli. Kur'an'ı bize ulaştıran, Resulullah diye bir insanın yaşadığını bize ulaştıran, onu tanımlayan, anlatan insanlar sahabe-i kiramdır. Sahabe-i kiramı çekip aldınız zaman Resulullah'a ulaşma imkanımız yok. Allah'ın kitabını kitap olarak kabul etme imkanımız yok. Dolayısıyla icra etmiş oldukları çok önemli bir görev var. İkinci görevler nedir biliyor musunuz? Bizim Müslüman olmamıza vesile olanlar onlardır. Diyeceksiniz ki hocam biz şimdi Hicri 1443'teyiz. Bizim ne alakamız var onlarla? Kardeşim onlar kendilerinden sonrakiler Müslüman, onlar sonrakiler, onlar sonrakiler sen Müslüman olur muydun? Bir silsile var. Ha, bir silsile var dediğin gibi. Yani hatta bunun ilk bereketi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ait ikinci bereketi de sahabe-i kirama aittir. Yani Hz. Peygamberimizin bir hadisi var ya hani bir insan vefat ettiği zaman şöyle bir şey hiç aklınıza geliyor mu seyircilerimiz? Azeri Peygamberimizin bir hadisi var ya bir insan vefat etti. İdamatü'l insan inkata anhu amelu illa min selas. İnsan ölünce üç kişinin ameli hariç herkesin defteri kapanır. Bir, sadaka-i cari evl müntafa bihi ev veladun salihun yed'ule. Üç tane insanın defteri kapanmaz. Bir tanesi sadaka-i cari. Biz esasında sahabe-i kiramın bir anlamda hem ilim açısından hem ne derler sadaka-i cari açısından bir bereketiyiz. Biz onların bir ürünüyüz arkadaşlar. Yani Allah onları bizim Müslüman olmamıza da kıyamete kadar gelecek bütün insanları Müslüman olmalarına vesile oldukları için de mükafatlandırırsa hayrette buna hiç şaşırmayalım. Çünkü hidayet elçisi olmuşlardır. Hidayet elçisi. Onlar şunu yapabilirlerdi. Sahabe-i Kiram'a yeterli saygı göstermeyen insanlar için söylüyorum. Ashab-ı Kiram Resulullah'tan sonra oturup dünyalık yığıma peşine takılıp hiç böyle İslam'ı anlatmak için coğrafyalara, Mısır'a, işte Azerbaycan'a, Özbekistan'a, şuralara, buralara gitmeyip dünyanın keyfini sürebilirlerdi. Ama bunu yapmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla onların bizim Müslüman olmamızda büyük bir katkısı olduğunu bilmemiz lazım. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey şudur. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları öven ayet-i kerimeler var. Müslümanları öven bu ayetlerin doğrudan muhatabı kimdir? Peygamber Efendimiz. Müslümanları sahabe öven, sahabe-i kiramdır. Aziz seyirciler bakınız, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara İslam'a olan yardımlarını, hayırlarından dolayı öven ayetlerin birinci derecede muhatabı sahabe-i kiramdır. Çünkü ayetler onlara nazil olmuştur. Ama bunu derken şunu demiyorum. Sen de o ayetlere uygun bir hayat, yaşam sevgilediğin zaman elbette ki Allah'ın ayetin hükmü kıyamete kadar herkes için geçerlidir. Sen de onun şemsiyesi altına girersin. Ama burada demek istediğim şey, bu ayetler doğrudan onlara muhatap almıştır. Yani o ayetlerin karşısında bir kitle var. Allah onları onurlandırıyor ya. Hiç düşündünüz mü bunu? Allah onları onurlandırıyor. Allah'ın onurlandırmış olduğu kitleye karşı bizim tavrımız nasıl olacağı esasında bellidir. Bir iki tane 2 3 tane ayet-i kerime okuyalım. Bismillah. Lekad radiyallahu 'anil mu'mineena idibayuneka tahtish şecerate. Şecerate. Evet. Fa alim ma fi kulubihim fe inzela sakinete aleyhim ve esabuhum fethen qarib. Qariba. Bu beyte katılanlarla ilgili olarak Allahu Teala bunları ne yapıyor? Hepsini yüceltiyor arkadaşlar. Kuntum khayra ummetin evet. ukhrice lin-nasi. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar. Siz diyor insanlık için çıkarılmış çok hayırlı bir ümmesiniz. Bakın bunu sahabeye diyor Allah arkadaşlar. Yani biz de elbette onun altına giriyoruz ama Allah azze peygambere ve arkadaşlarına diyor ki siz hayırlısınız diyor. Hayırlısınız diyor ya. Bizim bunu iyi düşünmemiz gerekir. Bir ayet-i kerime daha var onu da okuyalım. Bismillah. O kezalike ceanlak ümmeten vasatan li tekunu şuhada ale'nasi ve yekunu resulun aleykum şahida. Siz diyor ayet-i kerimede ümmet için çıkarılmış, ümmete rehberlik yapan orta çizgide bir ümmetsiniz diyor. Bunu kime diyor? Hazreti Peygamber'in etrafındaki insanlara diyor iki tane daha hadis-i şerif okuyalım, onları da söyleyelim. Allah'ın kitabını, sahibi ikram övmesi yanında, Peygamber aleyhisselamın da kendi ashabını övmesi var. Hz. Peygamber aleyhisselam da onları takdir ediyor. Bak bu çok önemli. Yani Hz. Peygamber onların o çabalarını görmek suretiyle onları takdir ediyor esasında. Bu Peygamberimizin insani yönünün bir başka boyutudur Ahmet Yakup. Yani Hz. Peygamber onları taltif ediyor. Ama biz şunu biliyoruz, Hz. Peygamberin taltifi, arkası olmayan, boş, yaslanacağı bir zemin olmayan kuru sözler değildir. Hz. Peygamber öyle bir şey dediyse, Hz. Peygamber sözü öyledir. Mesela ne diyor? Hz. Peygamber, Hayrün nâsi karni, Thümmellezîne yelûnehum, Thümmellezîne yelûnehum, İnsanların en hayırlı tabakası, benim bulunmuş olduğum dönemdeki insanlardır. Niye? Daha sonra onlar peyderpey, sonraki sonrakiler gelir diyor Hz. Peygamber. Niye? Çünkü onları Hz. Peygamber'le birlikte zorlukları üstlenmiş olan kitlelerdir. Bir daha Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Ebu Guddü hocamız vardı rahmetli. 1999'da vefat etti. Onun güzel bir sözü var diyor ki arkadaşlar Hazreti Peygamberle birlikte olmak diyor insan kalbinde bir nur olarak diyor ışıldar diyor, parlar. Ve o ışıldama o o kalpte gerçekleştiği zaman o ışık o insan ölene kadar götürür. Yani sen peygamberi görmüşsün. Yani bir takım hataların olsa bile o peygamberi görmüş olmak Hazreti Peygamber Aleyhisselam etrafında bulunmuş olmak seni ölene kadar rahmetli, ölene kadar güzel bir çizgi üzerinde götürür. Hazreti Peygamber ashabı makaret etmeyin diyor. Değil mi? Asabı makaret etmeyin. Onların hakkını hukukun gözetin diyor. Sizden biri diyor, bir daha kadar diyor. Tasattukta bulunsa diyor. Altın tasattuk etse, diyor, Onlardan birinin bir ölçek diyor. Arpa tasattukuna denk gelmez. Burada kastettiği şey şu. Çünkü onlar çile yüklenmiş olan insanlardır. Çile yüklenmiş olan insanlardır. Onlar değerli insanlardır. Ama bütün bunları söylerken zamanımızda bitti zannedersem. Aziz seyirciler biz şunu demiyoruz. Yani bir takım ders çıkarmamız gereken, ibret almamız gereken bazı hususları eleştirmemize bu mani değil. Ama bizim bütün derdimiz şudur. Elbette ki eleştiri olabilir, tenkit olabilir ama bizim herkesten istediğimiz şey şudur. Bunlar bizim değerlerimizdir. Değerlerimize bize düşen şey nedir? Saygı göstermektir. Biz bütün bu Müslümanlığımızı onlar vesilesiyle kazanmış olduğumuza göre bize düşen şey nedir? Aylaklı olmaktır arkadaşlar. Aylaklı olmaktır. Abdullah İbni Mesud'un güzel bir sözü var. ne dersen bitti onu söyleyeyim size. Abdullah İbni Mesud'un bir sözü var diyor ki, Aziz Allah diyor yeryüzüne baktı diyor bir tasvir yapıyor. Hayati bir tasvir yapıyor. Allah diyor yeryüzüne baktı diyor bu insanlar içerisinde diyor en uygun kalp olarak Hz. Muhammed'i buldu diyor. Onu seçti diyor. Sonra diyor Allah diyor bu peygamber arkadaşlık yapacak olan insanlar arasında baktı diyor. Kimler olabilir? Ya yani tasvir yapıyor. Ona en uygun olarak da diyor Hz. Peygamber in etrafındaki insanları gördü. Sahabesini gördü diyor. Yani bunlar bir anlamda da Seçkin olan insanlardır. Hakikaten o şerefe erişmiş olan insanlardır. Sonra sözünü şöyle tamamlıyor Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Mesud'un çok önemli bir özelliği var. Eyüp. Hanefi, mezhebi. Hanefi mezhebinin. Sahabe tabakasındaki şey temel yapı taşlarından bir tanesidir. Ona dayandır. Hanefi mezhebi. -e Küfe Ekolü'nün kurucusudur. Daha sonra sözünü şu şekilde tamamlıyor Abdullah ibn Mesud diyor ki. Bunlar diyor bu sahabe-i kerram diyor herhangi bir şey de diyor. Anlaşırlarsa diyor o ümmet için diyor hüccet olur. Allah katında da güzeldir. Sahabe-i kerram diyor bir şey güzel kabul ettiyse, bunu benimsediyse, bunu hayatlarına tatbik ediyorlarsa sen onu Hazreti Peygamber'in yapıp edip etmediğini bilmesen bile, bilmesen bile onlar yanlış üzerinde icma etmeyecekleri için o bizim için güzeldir diyor. Eğer diyor bir şeyde de sahabe-i kötü görüyorsa, uygun bulmuyorsa, çirkin görüyorsa o da hiç endişeniz olmasın. Niye Allah katında kötüdür? Niye? Çünkü o sahabe-i kiramın bakışı Kur'an ve Hz. Peygamber aleyhisselamla şekillendiği için o bizim için bir işarettir. Onu biz kendimize rehber almak durumundayız. Süremizi bitirdik aziz kardeşlerim. Esasında anlatacağım birkaç mesele daha vardı. Ama zamanımız maalesef yetmedi. Bizler aleyhisselamın ve Aleyhisselam'ın mirasçısı olan sahabe kiramın yolundayız. İnşallah onların yolunda bulunmaya, bu İslam'ı onlar bizlere nasıl ulaştırdıysa, biz de gelecek kuşaklara ulaştırma noktasında inşallah üzerimize düşen gayreti, emeği, çabayı sarf ederiz. Rabbim bizleri samimi ve ihlaslı eylesin. Amin. Dinine hizmetkar eylesin. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum.